Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Biz de her cuma olduğu gibi bugün sizlerle Gezegenin Geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Çocukların geleceği için yakın zamanda yapabileceğimiz belki de en büyük somut iyilik Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı İmzalaması olurdu. Nitekim bunun için 47 kurumun birlikte yürüttüğü Change.org Taksim Paris adresindeki kampanyada imzalar 17 bine aştı. Kampanyayı yürüten kurumlar dün 22 Nisan Dünya Günü'nde başlayan iklim zirvesiyle ilgili bilgilendirme paylaştı ve imzacılara kampanyayı yaygınlaştırma çağrısında bulundu. Paylaşılan metinde şunlar var. Bugün 22 Nisan Dünya Günü. Bugünün amacı dünyadaki yaşamın güzelliğini bir kez daha hatırlamak ve karşı karşıya kaldığı tehlikelere karşı herkesi uyarmak. Hiç kuşkusuz iklim krizi dünyanın karşılaştığı en büyük sorunlardan biri ve acilen bu krizden çıkmamız gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın davetiyle bugün başlayacak iklim zirvesinde... Bu anlamda önemli. Dünyada 40 liderin davetli olduğu çevrimiçi zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Zirveden bizim en çok duymak istediğimiz mesaj Türkiye'nin Paris anlaşmasını onayladığını açıklaması. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Anlaşmasına taraf 197 ülkeden sadece 6'sı Paris anlaşmasını onaylamadı. Hangi ülkeler? Eritre, Libya, İran, Irak, Yemen ve Türkiye. İmzalarınızla destek verdiğiniz bu çağrımızı yaygınlaştırmanın şimdi tam zamanı. Dünya bir kez daha iklim krizine odaklanmışken çağrımızı inleyin. Türkiye diğer ülkelerle birlikte hareket ederek iklim kriziyle mücadelede yalnız kalmasın. Kampanya Change.org Taksim Paris adresinde. Datça demokrasi platformu kendi çevreleri için haklarını kullanıyor. Datça'daki kargı koyunun otel yapımı için özelleştirilmesine karşı bir kampanya başlattılar. Bakalım yerel halkın bu arzusunu yetkililer her demokratik ülkede olması gerektiği gibi dinleyecek mi? Change.org Taksim Datça'yı savunuyoruz adresinde kampanyaya bugüne dek 10.000'in 10 üzerinde kişi imza atmış. 10.000 kişinin imza attığı bir konuda çıkıp belediye başkanı, kaymakamı, valisi bir açıklama yapacak mı? Kampanyada imzası olan vatandaşlar Datça'daki kargı koyunda 128 dönümlük, korunması gereken alanın özelleştirilmesine karşı çıkıyor. Buna ek olarak kampanya metninde şu ifadeler var. Kargı koyundaki 128 dönümlük korunması gereken doğal bir ve bakir alan, yerel yurttaş ve sivil toplum örgütlerinin ya da yerel yönetimin görüşü bile sorulmadan özelleştirme idaresine verildi. Daha önce de kıyılarımızın kiralamalar yoluyla işgali ya da korunması gereken alanların koruma derecelerinin düşürülerek imara açılmaya çalışılması gibi birçok girişim yaşadık. Sadece insanların değil canlı cansız tüm varlıkların müşterek alanları olan kıyılar ve diğer doğal varlıkların ticari meta haline getirilerek yağmalanmasını da talan edilmesini de bugüne kadar kabul etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Özelleştirmeye de kiralamaya da hayır diyor. Bu yönde alınan kararların bir an önce iptal edilmesini istiyoruz. Kampanya ile ilgili olarak Datça ilçesinde geçtiğimiz hafta basın açıklaması ve protesto yürüyüşü de gerçekleştirdi. Kampanya Change.org Taksim DATÇA'yı savunuyoruz adresinde devam ediyor. Malatya Pütürge ilçesine bağlı Tepehan beldesinin 4 kilometre güneydoğusunda yer alan Büyükçay üzerinde yapılması planlanan bir baraj ve hidroelektrik santral var. Bunun iptal edilmesi için bir kampanya başlatıldı İbrahim Sümer tarafından. Change.org Taksim Büyükçay. Kampanyasında köyleri, köprüleri ve yolları su altında bırakacak olan Büyükçay, HES ve Baraj Projesi'nin iptal edilmesi gerektiğini altı çiziliyor. Baraj Projesi'nin Nemrut Dağı'na Malatya tarafından çıkan yolu da tamamen devre dışı bırakacağı vurgulanmış. Kampanya Change.org Taksim Büyükçay adresinde buradaki Baraj ve HES Projesi'ne karşı. Rize-İkizdere Vadisi'nde de taş ocağı yapılmaması için Mustafa Albayrak adlı vatandaş kampanya başlatmış. Change.org Taksim İkizdere adresinde yer alıyor. Ve bununla ilgili önemli de bir gelişme var. İkizdere Vadisi'nde taş ocağı için ağaç kesimine de başlanmış durumda ve iş makineleri vadiye girdi. Korkunç ancak yöre halkı çalışmayı durdurdu. Vadiyi korumak için ikna çabaları da devam ediyor. Bu sırada WWF yani Dünya Doğa Koruma Vakfı. Kampanyada destek verdi ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla yöre halkına imzalama çağrısında bulundu. WWF Türkiye yaptığı paylaşımda şöyle diyor. Rize'de bir vadi ikizdere, doğusunda Kaçkar dağları, Milli Parkı kuzeyinde Handüzlü Tabiat Parkı ve yakınında Türkiye'nin dokuz sıcak noktasından biri olan Fırtına Vadisi. Taş Ocağı işletmeciliği, yeraltı sularının yok olmasına, bölge florasının zarar görmesine, Balık ölümlerine, sel ve taşkınların tetiklenmesine neden olur. İklim krizinin etkisinde olan ormanlarımızın, suyumuzun, toprağımızın, taşımızın ve ekolojik koridorla biyolojik çeşitliğimizin korunması için bir çağrı yapıyoruz. Kampanya change.org.taksim ikizlere adresinde demiş WWF Türkiye. Mustafa Albayrak'ın başlatmış olduğu kampanyada Change.org Taksim, İkizdere adresinde. Ben Uygar Özesi'ni Change.org özel haber programında derleyen Gülçin Şahin ve Büşra Yer. Sizlere sağlıklı bir çevrede, sağlıklı günler dilekleriyle iyi bir hafta sonu diyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özeğüsmen. Sadece bugünkü değil gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Boş, gezegenin geleceği programını sundu. Bosch yaşam için teknoloji.